Buyurun. Şimdi benim e, kurban kesecek durumum yoktur ama o oğlum bir tane kurban aldı, kendine değil de bana kesti. Olur mu acaba? Yani böyle olabiliyor mu? Hay hay, Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Şimdiden kurban bayramınıza tebrik Hı. ediyoruz bu vesileyle. Buyurun hocam. Evet kurban kesmek e, nedir? Hanefi mezhebinde kabul edilen görüşe göre açıktır. ama... İçindeki diğer, mesela İmam-ı Azam'ın dışındaki alimler bunun sünnet olduğunu ifade ederler. Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplere göre de sünnettir. Evet. Kimlere vaciptir? Bir defa mali güç olması gerekiyor. Yani onun da bir ölçüsü var. Asli ihtiyaçlarınızı çıktıktan sonra 80,18 gram altın yahut bunun bedeli bir mala sahip olmak evet para yahut mal dediğimiz şeye sahip olan insanlar eğer Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günde bu mali e, güce sahip iseler onların e, seferde değillerse yani ikamet ediyorlarsa, mukimlerse kurban kesmeleri vaciptir. E, Şafii mezhebine göre kurban kesmek sünnet e, ve şu kanaat var bir evde bir kurban kesildiği takdirde o ev halkı için kurban kesilmiş oluyor. E o halde e, hanımefendinin evladının zengin olup olmadığını bilmiyoruz. E, eğer mali açıdan o da zengin değil buna rağmen kesiyorlarsa e, bu zaten e, sünnet olan bir görevi icra etmiş olurlar kendilerine göre. Hı hı. Dolayısıyla hani Şafii mezhebindeki bir eve bir kurban kafidir kanaatına göre. Ee, efendim bu kurban kesilmiş olur. Ancak Hanefilerde biz ne diyoruz? Mesela kadın zengin. Kocası da zengin. Ee, Hanefi mezhebinde kabul edilen görüşe göre zengin olan karı koca her ikisi de Kesmek kurban durumda. kesmelidir. Diyor. Ee, Şafii mezhebine göre kesmeleri sünnet ama bir tane keserlerse o ev için yeterlidir. Evet. Ee, dolayısıyla hanımefendinin Evladı kendisine bir ihsanda bulunmuş oluyor. Bu kurban geçerli mi? Evet geçerlidir ve inşallah mükafatını hep birlikte alacaklar. İnşallah.